Innel hamda lillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khayra al-hadi Hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'ah Ve kulle bid'atin dalâleh ve Bugün 16 Mart 2011 Çarşamba El-Kavaidul-Musla fi sifatillâhi ve esmâihil husnâ El-Kavaidul-Musla şerh derslerimizin 17. dersi kardeşlerim. Şimdi e, biz isim sıfatlarla alakalı naslar hakkındaki kaidelerin kaçıncısındayız kardeşler? İkincisindeyiz değil mi? Daha hala şu ana kadar o kaideyi bitirmedik. Sadece başlığını aldık. O başlığını iki ders boyunca şerh ettik. E, o yüzden hala aynı kaide üzerinde devam ediyoruz. Şimdi okuyalım müellif rahimullah ne diyor bize? Evet. Bismillah. İkinci kaide Kur'an ve sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanların çünkü bu konuda şahsi görüşlere yeri yoktur. Tahrif etmek sizin zahir açık anlamlarıyla kabul etmek gerekir. Kur'an-Sünnette isim sıfatlarla alakalı naslar. Hangi nas olursa olsun zahiri üzerine almadığımız tek bir nas daha var mı? Ne demiştik? Kim hatırlayacak? Demiştik ki hatta demiştik bu bazı şerhlerin ders halkalarında verdiği altın kayıdelerden bir tanesidir. Tek bir dahi, nas dahi yoktur. Zahiri üzerine alınmayan. Hangi nas söylerseniz söyleyin, isim sıfatla alakalı zahiri üzerine alınır. Zahirini alırız. Ha, ama bazen bu zahiri insana e, batılmış gibi gelebilir. O onun anlayamamasıdır deriz. Yoksa biz zahirine hakiki anlamda indiğimizde şunu net bir şekilde biliyoruz ki isim sıfatlar meselesinde zahiri üzerine alınmayan hiçbir nas yoktur arkadaşlar. Mesela aklına e, şu an tuhaf bir nas e, gelen varsa söylesin. Yani mesela şunun gibi. İşte hocam ben mesela şöyle şöyle bir ayet veya hadis biliyorum. Biz bunun zahirini alsak bu tehlikeli olmaz mı? İsmi sıfatlarla alakalı söyleyebilirsiniz. Anladım. Hocam mesela Allah'ın Nerede geçiyor? Yani yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, şaşırması tuhaf gelmesi, acayip gelmesi onu, onu diyorsun acep. Şaşırma biraz daha farklı da ee, şimdi bu da zahiri üzerinedir. Allah'ın şaşırma sıfatı, şey, e tuhaf, acayip gelme ama acayipliğin iki anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi sonucunu bilmiyorsun aniden karşına çıkıyor bir onun acayip bir de biliyorsun yani düşün ki mesela sosyal yaşantımızda da müşahede ettiğimiz şeylerden örnek verebiliriz. Mesela senin hayatında yaşadığın bir şey vardır ee, sen onun öyle olacağını bili biliyorsun ama yaşadığında sana ne olur? Daha o. Değil mi? Böyle acayip bir hale girersin. Değil mi? Duygu olarak. Şimdi biz böyle baktığımızda Allah Subhanahu ve teala'nın veya Allah Subhanahu ve teala'ya geçmeden önce. Bunun sebebi iki türlü olabilir. Ya biz bilmiyorduk birden önümüze çıktı da tuhafımıza geldi. Doğru mu? İki vardı aslında onun böyle olacağını biliyorduk ama yaşadığımız zaman daha farklı bir etkilenme oldu. Yani öncesinde bir cehalet yok. Anlatabiliyor muyum? Yani acayiplikte de bir kelimesini biz Türkçe'de de öne aldığımızda ne yapıyoruz? Onda herhangi bir sorun görmüyoruz. İlla bu öncesinin cehaleti, cehalet olduğunu göstermez. Bir insana bir şeyin acayip gelmesi, öncesinde ne? Cehalet olduğunu göstermez. O yüzden bunda herhangi bir sıfa, sorun yoktur. Başka mesela işgal olan bir şey varsa isim sıfatları da sorabilir. Yani hepsi zahir üzerindedir. Zahir üzerine alınmayan hiçbir nasıl yoktur arkadaşlar? Yani mesela en basitinden... Ee, mesela zaman zaman Ha mümin kulunun canını aldığı kadar hiçbir şey tereddüt etmez o da zahiri üzerinedir ehl sünnet icma etmiştir şeyhul islam ibni teymi evet. Allah'ın tereddüt sıfatı var mıdır vardır ama nasıl tereddüt ee, mümin kulunun canını almakta tereddüt ettiği kadar hiçbir şey tereddüt etmez şimdi düşünün bakın arkadaşlar bir insan neden tereddüt eder İki şey arasında tereddütün aslı nedir öncelikle Türkçe mantığa bakın ikilem değil mi yani iki şey arasında hangisinin daha doğru. değil mi doğru olup olmayacağını bilmek şimdi tereddede zaten gidip gelme anlamını içerir aynı şekilde tereddederin Arapçada iki manası vardır mesela bunu e, Şeyh Ali es-Sakaf diye birisi var e, bizim ehli sünnet e, alimlerimizden ilim ehlinden birisi Özellikle bunu almış derle Sıfatullah azze ve cel diye bir kitap var. Orada tereddütten bizzat bahseder. Tereddün iki anlamı vardır. Bir iki şeyi arasında bilmediğin için ne gidip gelmek. Bir de ikisinin ne olduğunu biliyorsun ama hangisi daha maslahat? Ha? Onu tam bilmiyorsun, kestiremiyorsun veya hangisinin maslahat olduğunu biliyorsun. Yani iki şey var. Birisini seçeceksin ve hangisi maslahat biliyorsun ama evri seni üzdüğü için ne oluyor? Değil mi? Bir sıkıntı yaşıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Allah Subhanahu ve teala müminin, mümin kulun canını aldığında canın gitmesi kötü mü? Kötü. Ha? Aslen değil mi? Olabilir. Keri. Peki cennete gitmesi? Güzel. O zaman o kulda hem cennete gitmesi hem de canının alması birleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insan sana dese ki senin oğlunu şimdi öldüreceğiz cennete gidecek. Garanti. Ya yani Resulullah'ın zamandasın vahiy geldi. Şu an oğlunun ölmesine razı olursan cennete gidecek. Müminlerin %99.9'u ölsün der. Doğru mu? %100'ü ölsün der. Ama bununla beraber bir şey, e, üzülme olur. Anlatabiliyor muyum? Ha, o yüzden tereddütün anlamlarında e, bir şeyin sonucunu bilmemek veya arada kalıp sıkışmak anlamı yoktur tam manada. Anlatabiliyor muyum? İşte o ikinci manası ile birlikte Allah Azze ve Celle'de vardır. Bunda herhangi bir sorun yok. Yani hangi sıfatı getirir? Mesela Allah diyor ki o gün siz bizi unuttuğunuz gibi biz de sizi ne yaparız? Unuturuz. Doğru mu arkadaşlar? Bizi unuttuğunuz gibi bize. Şimdi bize mesela birileri gelebilir. Der ki siz Allah'ın sıfatlarını, isim ve sıfatlarını iptal etmeme adını öne çıkmış bir neysiniz? Bir fırkasınız. O zaman Allah Azze ve Celle ben unuttum diyorsa siz Allah'a unutma sıfatı vermek zorundasınız. Vermediğiniz an kendi kaydınıza ters düşünür. Çünkü biz ne diyoruz? Bizde tevil etme yoktur. Tatil etme yoktur. Doğru mu? Bunların anlattığı anlamda tevil etme yoktur. Peki biz unutma sıfatını o zaman verecek miyiz? Vereceksek bir kere ehli sünnetten hiç kimse vermemiş bu bir. Allah'a ki. Vermeyeceksek hani ehli sünnetin icmasında tevil etme yoktu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela Ragub el-Asbahani'nin müfredatına bakabilirsiniz. Diyor ki nesiye Allah nesiye kelimesini kullanıyordu. Unuttuk anlamını ifade eden kelime nedir Arapçada? Nesiye. Nisyân diyoruz biz buna. Nisyânın da aynı şekilde anlamı vardır arkadaşlar. Bir, terk etme, iki ilmin akıldan ne yapılması? Zahil olması. Şimdi bakın kardeşler. Ben sana desem ki bu bizim örfümüzde. Tamam dini şimdi bir kenara bıraktık. Bizim örfümüzde. Ben Ammar abiye desem ki Ammar abi seni unutuyorum deyip anında unutmam mümkün müdür? Değil mi? Bu saçma bir şey. Doğru değil mi arkadaş? Ben sana diyorum ki seni unutuyorum. Hatta bilakis bu daha çok aklında kalır. Çünkü de şu an muhabbet ediyorum. Sen muhabbet ettiğin, hitap ettiğin bir insanı nasıl diyebilirsin seni unutuyorum? Bu mümkün mü? İki, Allah Subhanahu ve Taala'nın biz sizi unuttuk dediği kişiler, e, siz bizi unuttuğunuz gibi dediği kişiler, hakikaten Allah'ı unuttular mı? Allah'ın varlığını. Yok. Ne oldular? Terk ettiler dinini değil mi? Heh. O yüzden bu unuttuk lafzını biz cümle içerisinde ele aldığımızda ne anlıyoruz burada? İlmin akıldan gitmesini anlamıyoruz. Ne Allah'ı unutanların ilim akıldan gitmiş değil mi Allah'ın varlığı noktasında? Ne de Allah'a onları unutmuş da var böyle bir insan topluluğu var diye Allah unutmuş. Böyle bir şey de mümkün değil. O yüzden arkadaşlar nesiye kelimesinin iki manası var. Birincisi terk ettik. İkincisi unuttuk. Şimdi ayette terk ettiği mi alacağız, unuttuğumu alacağız. %50 dime görünüyor. Değil mi? %50. Ama az önce size verdiğim karinelerle değerlendirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Terk ettik anlamı gündeme geliyor. Doğru değil mi? 2. Şimdi birazdan o bu kaydeye değineceğiz. Herhangi bir mesele hakkında bir delil varsa ve o delil muhtemelse yani yüzde elli yüzde elli. Mesela bu ne gibi? Bir kelimenin iki anlama gelmesi gibi. Ve bu iki anlamın da ayet ayet içerisinde mümkün olması gibi. Biz ne yaparız burada? Öncelikle şuna bakarız. İki anlamı da Allah hakkında ve verdiğimiz zaman veya her kim olursa olsun verdiğimiz zaman birbirine tezat düşüyor mu düşmüyor mu? Öncelikle ona bakıyoruz. Düşmüyorsa ne yaparız? O iki anlamı da o şeye veririz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Şimdi bakın mesela örnek vereyim. Allah Sübhanahu Wa Taala'nın isimlerinden bir tanesi ne arkadaşlar? Vedud. Vedud ne demek? Seven. Başka bir anlamı daha var, sevilen. Şimdi Allah'a Allah'a is şerh ederken Vedud ismini seven diye mi şerh edeceğiz, sevilen diye mi? Öncelikle bakıyoruz. Bu kelimenin iki anlamı var mı? Var, güzel. Peki bu iki anlamı birden Allah'a izafe ettiğimizde, verdiğimizde birbirine tezat düşüyor mu? düşmüyor değil mi? Yani bir insan sevdiği halde aynı zamanda de olabilir. Doğru mu? Bugün mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri seviyordu. Aynı zamanda sevilendi. Doğru mu kardeşler? Var mı bir Olmadığı zaman ne yapıyoruz? O iki anlamı buna kadrun muşterek e, pardon. E minel alfazü'l muşterek. Müsterek lafızlardandır diyoruz. Yani tek bir an kelime olup da birden fazla anlam ifade eden lafızlara ne diyoruz? Elfazul muşterek, Müşterek lafızlar diyoruz. Mesela Türkçede kim örnek verecek? Tek bir lafzın birden fazla manası var. Yüz kelimesi. Bir rakam olarak yüz. insanın yüzü değil mi? Denizde yüzme var. Doğru mu? At. Bir şey atma var. Ee, hayvan olarak at var. Değil mi? Aynı bu şekilde Arapçada da böyledir. Ama diyelim ki kardeşler. Bir kelimenin iki anlamı var. Ama birisini ispat ettiğinde diri, diğeri kalkmak zorunda. He? Diğerini ispat ettiğinde diğeri kalkmak zorunda. Ne yaparsın o zaman? Ortada kaldın. Doğru mu? İkisinden hangisini seçeceğiz? Diyelim ki ayette veya hadiste bir tane kelime geçti. İki anlamı var. Hangisini seçeceğiz ikisini? Hemen dış bir kalineye bakacağız. Başka naslara bakacağız. O iki anlamdan bir tanesini iptal eden bir delil var mı elimizde? Başka bir delil. Anladık mı kardeşler? Varsa ne olacak? O yüzde elliydi ya bir manası. Onu atacağız. Geriye ne kalacak? İkinci manası kalacak. Doğru mu? Şimdi meselemizi ele alalım. Şimdi bir insan... Bir kişiyi aynı anda hem terk edip hem de unutabilir mi? Unutabilir. Yani şöyle. Bir insan birisini terk etmiştir. Belli bir süre sonra ne yapar? Unutur. Doğru mu? Unutabilir. Bu mümkün. O zaman burada nesiye diyelim ayette. Hem Allah unuttuk dedi hem de terk ettik. İki anlam var. Peki bu iki anlamdan bir tanesini iptal eden bir delil var mı bizim elimizde? Var. Mesela Allah başka ayette ne diyor? Senin Rabbin unutmaz diyor. Senin Rabbin şaşmaz. O zaman siz bizi unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk. He? He? Bu ayette o, o diğer delil hani neydi o delil? Senin Rabbin unutmaz. O delil ne yaptı? Buradaki ilmin aklından gitmesi anlamına gelen Nesye'nin o manasına ne yaptı arkadaşlar? İptal. İptal etti. Geriye ne kaldı? Aslı kaldı. O zaman senin siz bizim dinimizi terk ettiğiniz gibi biz de bugün sizi terk ediyoruz cehenneme. Anladık mı kardeşler? Olay bu. O yüzden biz yine ne yapmış oluyoruz? Tevil etmiş olmuyoruz. Neden arkadaşlar? Şimdi cevabını aslında verdik de İlmi tabirlerle açıklayacak olursak tevhidin manası nedir arkadaşlar? Bakın tevhidin anlamı asıl olan mananın dışına çıkmak demektir. Asıl olan mananın ne yapmak? Dışına, dışına çıkmak. Evet. Ben bunu tabi böyle avam tabirle anlatıyorum. Yoksa aslı sarf-ı lafsi anel ihtimali racihe ile el merciuhi li karinetin bi. Tevhidin ıslahı manası bu. Lafsı tercih edilen anlamından tercih edilmeyen yani uzak olan anlama elindeki bir karineden dolayı hamletmek demektir. Tevil budur aslında. Tabii kelamcıların tarifi. Şimdi onlar bize diyor ya siz de bu anlamda tevil yapmış oluyorsunuz. Yani lafzı orijinal manasının dışına çıkarmak. Anladık mı kardeşler? Diyorlar ki tevil bu. Peki biz şimdi Allah biz sizi unuttuk. Bizi unuttuğunuz gibi biz de sizi unuttuk derken biz unuttuk kelimesinin orijinal manasının dışına çıktık mı arkadaşlar? Çıkmadık. Neden? Çünkü unuttuğun iki anlamı var dedik Arap dilinde. İki tane orijinal anlamı var. Doğru mu? Birisi ilmin aklından gitmesi, 2 terk etme. İkisi de nesiye kelimesinin orijinal anlamı. Nasıl Türkçe'de yüz kelimesi var? Değil mi? Birden fazla manaya geliyor. Nesiye de böyle. Ama bir tanesini iptal ettik. Bakın, iptal ettik diyorum. Lafsın orijinal dışına çıkmadık. Çünkü orijinallerden bir tanesini alıyoruz. İki orijinal anlamı var. Birisini alıyoruz. Ne doğaldığımız? Terk etme. Nesiye'yi ise farklı bir delilden dolayı ne yaptık arkadaşlar? İptal ettik. O zaman tevrinin tarifine baktığımızda biz tevil etmiş oluyor muyuz? lafsın orijinal anlamının dışında çıkmış oluyor muyuz? Olmuyor. O zaman biz tevil etmedik. Anladık genel olarak anlamı. Yani bu işin e, tabir sahese mücmel olarak yani özlü olarak neydi? Usulü boyutuydu. Buna da böylece değinmiş oluyoruz. O yüzden bize hangi nafsı getirirseniz getiren isim sıfatlarla alakalı Eylü sünnetin hepsi onu ne? Asıl üzerine ne yapmıştır arkadaşlar? Asıl üzerine almıştır. Hiçbirisini tevil etmemiştir. O yüzden mesela nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. Doğru mu? Diyorlar ki o zaman siz bunu tevil etmemeniz lazım. Nereye dönersek dönerim biz Allah'ın yüzü orada. O zaman Allah her yerde. Anlatabiliyor muyum? Biz de diyoruz ki hayır, oradaki maksat işte nereye dönerseniz dönün kıble o tarafta demektir. Çünkü bu ayet kıble ile alakalı ya. Yani nereye dönerseniz dönün hepsi Allah'ın cedidir. Hepsi Allah'a aittir. Anlatabiliyor muyum? Namazda şaşırıp da kıbleye farklı kıldığınızda ne? Bir sorun yoktur. Gibi anlamlara gelir diyoruz. Diyorlar ki ne yaptınız? Tevil ettiniz. Diyoruz ki hayır tevil etmedik. Çünkü tevil neydi? Lafzın orijinal manasının dışına çıkmak. O yüzden Şeyhülislam İslam İbni ediyor ki bu ayet yani nereye dönerseniz dönün Allah'ın vecihi oradadır ayeti. Allah'ın yüzü oradadır ayeti. isim sıfatlarla alakalı bir ayet değildir. Çünkü vecih kelimesinin iki manası var. Bir cihet, iki insanın ha, yüzü. Uzvu yani. Belli bir uzvu. Peki ayette yine arada kaldık mı? %50, %50. Ya Allah dedi ki nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır. Yani zatı var ya, yüz, yüz sıfatı oradadır. Ya Allah öyle dedi. Ya da dedi ki nereye dönerseniz dönün Allah'ın ciheti oradadır. O zaman yine bir karini arayacağız değil mi arkadaşlar? Yine bir harici nasıl? Başka delillere bakıyoruz. Bu ayet ne hakkında inmiştir arkadaşlar? Seferde kıble hakkında inmiştir. Anladık mı? Beş tane sahih nas var bu konuyla alakalı. Bu ayetin seferde ile e, alakalı olduğuna dair. Yani nereye dönerseniz dönün seferde namaz kılan ne yapar? Bineğinin üstüne biner mesela nafile namaz kılan. Doğru mu? Allah akber der. Bineği onu nereye çevirirse oraya doğru döner. Nereye dönersen dön Allah'ın ciheti oradadır demek ayet. Bak lafzın orijinal anlamlarını verdik. Anladık mı kardeşler? O yüzden bunda herhangi bir sorun yoktur. Şimdi okuyalım. E, Başlığı ile birlikte tekrar devam edelim. Evet. İkinci kaide. Kur'an ve sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanlarını tahrif etmeksizin zahir anlamlarıyla kabul etmek gerekir. Bunun delili nakil ve akıldır. Evet. Peki biz Kur'an sünnet naslarını zahiri anlamı üzerine alacağız. Bunun delili ne? iki delilimiz var. Bir nakil, nakil yani Kur'an sünnet kasteliyor. İki akıl. Bu ikisi de buna delalet ediyor. Evet okuyalım. Nakle gelince Allah subhanahu ve şöyle buyurmaktadır. Resulüm Kur'an'ı ruhul emin, Cebrail uyarıcılardan olman için senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirdi. Şuara 193-195. Apaçık Arapça bir dil bak. O zaman Arapça dilin bize orijinal hitap ettiği şeyi alacağız demektir. Burada ona işaret var. Bir iki tane daha benzeri ayet verecek. Evet. Düşünüp anlayasınız diye biz bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf 2. Biz düşünüp anlayasınız diye onu... Arapça bir Kur'an kıldık. Evet. Şimdi Allah Subhanahu ve teala neyi beyan ediyor burada arkadaşlar? Bu Kur'an'ın Arapça indiğini beyan ediyor. Doğru mu? Madem ki bu Kur'an Arapça indi, o zaman bu Arapçadaki bu kelimelerin maruf olan anlamları var. Nasıl Türkçedeki kelimelerin belirli anlamları var? Doğru mu? Türkçede her bir kelimenin içerisine ne yapılmış arkadaşlar? Bir anlam yüklenmiş. Doğru mu? Bu yüklen, yüklenilen anlam mı biz neyle anlarız? O anlamları ifade eden lafızlarla anlarız. Mesela biz bugün Türkçe'de bir sözlüğe baktığımız zaman açıyoruz. Mesela diyor ki işte ayna. Diyor ki işte ayna. Anlatıyor ne olduğunu. Hemen ne yapıyoruz? O ayna nafsının ne delalet ettiğini anlıyoruz. Belli bir nesneye delalet ettiğini anlıyoruz. Aynı Arapça da böyle. Madem ki Allah Azze ve Celle bize diyor ki biz bu Kur'an'ı Arapça indirdik anlayasınız diye. O zaman o Arapça kelime bize ne hitap ediyorsa onu olduğu gibi almamız lazım. Bu da ne ne demek oluyor? Yani zahirini direkt almamız gerektiğine işaret var burada. Aksi halde bu Arapçadaki bu kelimelerin içerdiği anlamlarıyla birlikte almayacaksak Allah'ın şu sözünün ne anlamı kalır? Sizi Arapça indirdik anlayasınız diye. Ya madem ki o indirilen Arapçadan farklı bir şey kastediliyor değil mi? Bu tevilcilerin dediği gibi mesela işte diyor ki istivadan eyyetten maksat kudurettir gibi mesela. Değil mi? Madem ki bu kelimenin delalet ettiği anlamı biz almayacağız o zaman Allah'ın biz bunu Arapça indirdik demesinin ne anlamı var ki? Arapça o kelime ne ifade ediyorsa biz onu almak zorundayız. Bu ayetten ona işaret ediyor. Evet. Devam edelim. Bu ayetler Kur'an'ın aksine bir dini delil olmadıkça Arap dilindeki açık anlamının gerektirdiği şekilde anlaşılmasının farz olduğunu ifade etmektedir. Evet. Ayrıca Allah Subhanahu ve Teala kitaplarını tahrif eden Yahudileri yermiş ve onların tahrifleri nedeniyle insanlar içerisinde imandan en uzak kimseler olduğunu ifade etmiştir. Nitekim o şöyle buyurmuştur. Şimdi ey müminler, o Yahudilerin size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. Bakara 75. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirerek tahrif ederler ve İşittik ve karşı geldikler der. Nisa 46 Akli delile gelince o da şöyledir. Söz konusu ayetleri söyleyen zat, onlarla ne kastettiğini başkalarından daha iyi bilir. O, bize apaçık Arap diliyle hitap etmiştir. Öyleyse onun zahir, açık anlamıyla kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde herkes farklı bir görüş ortaya atar ve ümmet dağılıp gider. Evet. Yani müellifin kısaca söyledikleri bu kaydıyla alakalı bu kadar. Biz de burada e, müellifin söylediklerine kısa açıklamalar getirdik. Başlıkla birlikte. Ancak genel olarak e, yine bir şeylerden bahsedelim bununla alakalı. Ders bitirelim bir 10 dakika daha. Şimdi kardeşler meseleyi şöyle ele alıyoruz. Biz geçen hafta ne kaçıncı ders işledik? 16. ders. Ne, ne işledik burada? Hakikat ve mecaz mevzusunu. Dedik ki bakın aslında Allahu Alem raci olan görüş nedir? Ne Arap dilinde ne Kur'an'da ne de sünnette mecaz yoktur. Asıl olan tercih edilen budur. Her ne kadar ehli sünnet arasında ihtilaflı bir husus da olsa bu. Yani ki Allahu alem ihtilaf aslında son dönem alimlerinin ettiği ihtilaf. Yani geçmişte böyle bir şey söz konusu değildi. Yani hiçbir alimden biz geçmişte selef döneminde mecaz diye bir şey bilmiyoruz. Yani bir şeyin hakikati bir şeyin mecazı diye bir şey bilmiyoruz kardeşler. Şimdi Allahu alem tercih edilen görüş mecaz diye bir şeyin sen İlker var mıydın geçen derste? Cumartesi mi? Yoktun Yoktun. Şimdi biz mecazla alakalı ders işledik. Dedik ki racı olan görüş bu konuda mecazın olmamasıdır. Her kelime yani e, her kelime hakikattir. Mecaz diye bir şey yoktur. Ancak bakın önemli olan ince husus şurası. Biz geçen derste e, çok uzadığı için aslında bazı anlatmak istediğimiz şeyleri de tam anlatamadık. Mesela arkadaşlar öyle bir kelime düşünün ki o kelimenin birden fazla anlamı var. Şimdi o kelime cümlede hangi anlam ifade ediyorsa o cümle içerisinde hakikattir. Mesela bakın. Şimdi el kelimesini biz ele aldığımızda el kelimesi Arap dili edebiyatında el kelimesinin anlamlarından bir tanesi kudrettir arkadaşlar. Bir tanesi nimettir. Şimdi bu şöyle bir sorun teşkil ediyormuş gibi görülebilir. Nedir o sorun? Yani madem ki Yet kelimesinin anlamlarından bir tanesi bildiğimiz el, bir tanesi de nimet. O zaman Allah'ın isim sıfatlarında el sıfatını mesela nimet veya kudret diye tevhid edenlere kapı açılmıyor mu? Ne diyoruz? Hayır kapı açılmıyor. Neden? Şimdi biz el kelimesi arkadaşlar öncelikle örnek verelim. El kelimesinin anlamlarından bir tanesinin ne olduğuna dair kudret ol. Mesela birisi diyor ki Ebu Bekir'e hitaben senin benim üzerimde elin var. Yani neyin var arkadaşlar? Nimetin var, kudretin var, yardımın var. Yani Arap dili edebiyatında elin anlamı var. Peki arkadaşlar ne yapacağız? Mesela Allah o zaman bize el dediğinde biz el mi kastediyor, kudret mi kastediyor? Nereden anlayacağız? Siyasi baktan. Siyasi baktan cümlenin yani akışından ne yapacağız arkadaşlar? Bunu anlayacağız. Mesela şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki bakın diyorlar ki mesela basit bir örnek diyorlar ki Allah'ın eli sizin elinizin üzerindedir. Bunu tevil etmeyin. Yani tevil etmeyin. Tevil etmeyeceksek Allah'ın eli elimizin üzerinde olması lazım değil mi? Tevil edeceksek olmaması lazım. Şimdi Allah'ın eli bizim elimizin üzerindedir. Nasıl anlamamız lazım? Hakiki anlamda mı bizim elimizin üzerindedir? Soru. Allah'ın eli hakiki anlamda mı bizim elimizin üzerindedir? Kim cevap verecek? Burada hakiki anlamda Allah'ın bizim elimizin üzerindedir. Hakiki. Hiçbir mecaziyet yok. Ne dedik? Hakiki olmayan bir şey nedir? Hakiki olmayan bir şey mecazdır arkadaşlar. E dedik de zaten mecaz diye bir şey yok. Eee tagut diyordu mecaza. İbnül Kayyim. İbnül Kayyim mecazi tagut diye lugatın tagutu mecazdır diyordu. Anladık? Bakın Allah Subhanahu ve Teala nerede? Yoktu. O zaman eli bizim üzerimizde değil mi? Elimizin üzerinde. Bitti bu kadar basit. Anladık. Şimdi kuş bizim üzerimizde diyorsun, doğru mu? Sema bizim üzerimizde değiyor mu sema kafama? He? Değil mi? Arap der ki ettairu fevkana kuş bizim üzerimizdedir. E kuş illa kafana değiyor mu? Ha? Bir temas mi? Peki. E şimdi Allah'ın eli bu anlamda o zaman herkesin eli üzerinde değil mi? O zaman beyat edenlerin ne gibi özelliği kaldı bak şimdi. Anladık mı? Orada da ne giriyor? Bak orada nimeti var, kudreti var. İki anlamıyla da orada hamle oluyor. Anladık mı arkadaşlar? Onları özel bir hususiyet zikretmesi, onları özel bir nimetle vasıflandırması ve aynı zamanda hakiki anlamda elinin üzerinde olmasından bahsetmesidir. Anladınız mı ince noktayı arkadaşlar? birden var. Yani elin birden çok anlamının hepsi iki hepsinin oraya hamledilmesidir o ayet. Evet. Şimdi bakın. Allah'ın eli bizim elimizin üzerindedir. Doğru mu? Doğru. Hakiki anlamda mı? Hakikan. Neden? Allah arşın üzerinde olduğuna göre eli bizim elimizin üzerinde. Şimdi biz Türkçede Allah'ın eli bizim elimizin üzerinde ha deyidi. niye öyle anlıyorsun ki değdi? Değil mi? Bir şeyin bir şeyin de üzerinde olması onun ona değmesini gerektiriyor. Gerek. Arapçadan örnek vereyim Bakın, üzerinde kelimesini hangi kelimele ifade ediyor Allah Kuranda? Feuk. Yedullahi feuka eydihim Allah'ın eli onların fevkindedir Yani ne? Üzerindedir. Aynı feuk kelimesini Arap şöyle der. yatiru feukana. Ta kuş bizim üzerimizde. Ne yapıyor? Uçuyor. Ve elqamaru feukana. Ay bizim üzerimizdedir. Doğru mu? Güneş bizim üzerimizdedir. Doğru mu? deiyor mu güneş? Kafana ay değiyor mu? Kuş değiyor mu? Sema değiyor mu vesaire? O zaman üstte olmak değme anlamını gerektirmez. Doğru mu? Şimdi buraya kadar çözdük gibi görünüyor. Ama şöyle bir itiraz gelirse. E Allah'ın bu anlamıyla eli herkesin üzerinde. O zaman o beyat edenlerin elinin üzerinde olmasını zikretmesinin ne gibi anlamı kalır ki? Zaten Allah'ın eli hepimizin elinin üzerinde değil mi? Bizde ne diyoruz? Orada Allah azze ve celle'nin bir şey bir toplu özellikle taksis edip özellikle belirtmesini anlama geliyor. Onlara nimet, kuvvet, güç, ne yaptığını, verdiğini, Verdiği anlamına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Allah azze ve celle birileri beyat etti Allah'ın dinine için. Kime karşı beyat etti? Kimi helilet adına Kafirleri. Peki o kafirler iptal oluyor mu bu ayetin dışında? Kudreti ele aldığımızda, kudret manasını elin. İptal oluyor mu? Oluyor. Geriye kim kalıyor? O az topluluk kalıyor. Anladık mı arkadaşlar? Anladık mı ince noktayı? O yüzden bunların hiçbirisinde sorun yoktur. Bütün hepsi. Allah hakiki anlamda mı bizle beraberdir? Allah Nerede olsun Allah sizle beraber. Hakiki manada mı bizdedir? Soru. Hakiki manada bizdedir. Ama hakikat nedir? Bakın şimdi arkadaşlar. Burada Allah sizle beraberdir. Beraberliği ifade eden kelime hangisidir orada? Ayetlerde. <gülüyor> Mea. Mea ne demek arkadaşlar? <gülüyor> beraber. Araba diyorsun ki karını boşadın mı? Diyorsun ki la. hayır eşim benle beraber. Yani ne demek? Nikah altında. Yani beraberlik yan yana olmayı gerektirmez. Ne Arap dilinde ne de Türkçede. Kardeş sen merak etme ben seninle beraberim. Nerede olursan ol ben senin her zaman Beraber. Yanında neyim evet, arkadaşlar? Yani orada beraberlik cümledeki konumuna göre değer kazanır arkadaşlar. Bakın bazen beraberlikte beraberlikten yan yana olmak kasteder. Ne gibi? Arkadaş diyor ki ey Ahmet. Ahmet nerede? Ahmet ma'i. Ahmet benimle beraber. Yani ne demek? Yan yanayız. Doğru mu? Diyorsun ki cealtu su kereme alma. Şekeri su ile beraber kıldım. Yani ne yaptım? İç içe. Ha? Girdi. Şimdi Ammar abinin benim yanında olmasıyla şekerin suyun yanında olması aynı mı? İç içe girip karışması. Fark var değil mi arasında? Yine şekerin iç içe karışıp suyla iç içe karışıp yok olması, birbirine girmesi imtiza cismetri karışmasıyla bu anlamdaki beraberlikle eşimin benim nikahımın altında olması aynı beraberlik mi? Değil. Çünkü eşim belki evde ama Arap bana yanında soruyor. Diyor ki هَلْ تَلَّقْتَ زَوْجَتَكِ زَوْجَتَكَ Hanımını boşadın mı diyor sana Arap? La ma tuha. Hayır onu boşamadın. Bel zevce timayı bilakis eşim benle beraber der. Bak ma kelimesini kullanıyor. Yani ne anlamda? Nikahım altında. O yüzden arkadaşlar bir kelimeyi bakın ya orijinal anlamıyla alırsın ya cümledeki yerine göre alırsın ya da dıştan gelen bir delille ele alırsın. Mesela ne gibi? Şimdi eee Öyle bir kelime düşünün ki cümleye baktığımızda cümledeki yeri bir anlama geliyor. Ama aynı kelime başka cümlede başka anlama gelebiliyor. Neden? O cümlenin akışı onu ne yapıyor arkadaşlar? Cümlenin akışı onu tayin ediyor. Mesela diyorsun ki, kulağını kes sonra o kulağı as. Ne anlarsın burada? Kulağını kes sonra kulağını as. Doğru mu? Peki ben desem ki bu söylediklerime kulak as Dinle. Ne oldu yani? Dinle. O zaman kulak as o cümlede dinle anlamında hakikidir. Anladık mı? Aynen. Ebür cümlede de kulağını koparıp asman hakikidir. Çünkü arkadaşlar biz lafızların hakiki anlamlarını alırız diyoruz ya. Neden diyoruz arkadaşlar? Çünkü bakın hakikat her zaman cümle içinde tayin edilir. Çünkü ne Allah'ın kitabında ne de Resulün sünnetinde tek bir kelime yok ki. Yani e, ayetler, hadisler bize bir kelime olarak mı gelmiş, cümle içerisinde mi gelmiş? Cümle içerisinde. O yüzden e, cümledeki o anlamları ne tayin eder? Cümlenin önü ve arkası. Mesela dersin ki namazlanların vay haline al, namazını kılmak küfürdür. Çıktı ayetten. Doğru mu? Cümle kes önün arkasında ne oldu? Namazı kılmak küfür oldu. Doğru mu? Namaza yaklaşmayın. Kes, oradan al, tamam namaz kılmayın demek oluyor. Anladık mı arkadaşlar? Ama ne olacak? Namaz kılanların vay haline onlar ki namazlarında da içerisindedir. Bak hemen ne oldu cümle? Tayin etti anlamı. O yüzden arkadaşlar bir cümleye ya siyakta alırız. Ya cümlenin öne arkası o kelimenin ne anlama geldiğini tayin eder. Ya da ne tayin eder arkadaşlar? Ya da dış bir delil ne yapar? Dış, dıştan bir karine onu tayin eder. Hemen bir örnek verelim. Az önceki verdiğimiz örnek. Mesela Allah bizi unuttunuz gibi biz de sizi unuttuk. Bakın burada unutma anlamına gelen... Kelime hangisini hangi anlamı yükledik biz? Terk ettik anlamı. Doğru mu? Evet. Peki bunu siyah ve sibaktaki yani cümlenin akışında önü ve arkasındaki durumundan dolayı mı biz orada terk etme anlamını aldık? Yoksa dış bir karineden dolayı mı? Kim dış cevap verecek? Dış bir Başka bir şey söyleyen? Evip? Dış bir karineden mi? Kim söyleyecek ablu uyanlar? <gülüyor> Arkadaşlar hem dış karineden dolayı hem de ne cümlenin siyak sibakından dolayı. Hiç unut Şimdi dış bir karine neydi orada Unutma kelimesini biz terk etme olarak anlayacağız Allah başka ayette ne diyordu arkadaşlar Senin Rabbin, seni Rabbin unutmadı Başka bir karineyle ne yaptık Tayin ettik Hiç o ayet olmasaydı biz burada bu ayette yine ne anlardık Orada unutmanın terk etme olduğunu anlardık Neden Çünkü Allah hitap ediyor diyor ki biz Siz bizi unuttunuz gibi biz de sizi unutacağız Olur mu öyle bir şey ya Yani bir insan bile söylediği zaman unutmaz ki alemlerin Rabbini düşünsene Ben bir insana desem ki Eyüp seni unutuyorum unutmam mümkün mü Gayret göstersen unutmam mümkün mu mü an arkadaşlar? Değil mi? Dünyanın en zeki, en böyle psikolojisine hakim bir insan unutabilir mi? Unutmaz bilakis tazelenir muhabbet ettiğin için onunla. Doğru mu? İki. Allah'ı hakikaten unuttular mı onlar? Yoksa dinle mi terk ettiler? Allah'ını terk et. Bak bu ayetin siyak bir hakkı değil mi? Ne yaptı? Orada unutmanın terk etme anlamını tayin etti. O yüzden arkadaşlar bir kelimeyi ya siyakında alırsın, o siyak tayin eder ya da ne? Dış bir karine ne yapar arkadaşlar? Onu tayin eder. O yüzden biz diyoruz ki isim sıfatlarla alakalı bizim elimizde olan bütün nasların hepsi hakiki zahiri anlamları üzerinedir. Mesela bakın ileride gelecekte çok bunu söylerler. Diyelim ki bir tane vahdeti vücutçu çıktı. İşte kulum nafile namazlarla bana ne yapar? E, kulum bana farz namazlarla ne yapar? Yaklaşmaya devam eder değil mi? Ta ki ben onu ne yaparım? Ha? Severim. Onu sevdiğim zaman ne olurum? Ha? Tutan eli olurum, gören göze olurum, yürüyen ayağı olurum. Ha diyor bak Allah o zaman bizim gören gözü... Bu ayette hakiki anlamı Evet hakiki anlamına. Ama hakikat ne? Şimdi hakikat karşı tarafın zihninde. Başka aslında hakikatin dışıdır. Ha? Anlatabiliyor muyum? Onu veya kelimeyi bir anlamıyla biliyor bir yana. Ya da e, onu hakikaten hakiki anlamı zannedip de kendisine işgal olan bir şey var ya nefsinde bunu duyar duymaz. Diyor ki ya nasıl hakikat alacağız? Sen hakikati anlamadığın için onu hakikat zannetmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? O senin anlattığın hakikat değildir. Orada vehimdir. Vehme düşmüşsündür. Neden? Allah bizim kulu... Bakın şimdi. Biz ne dedik? Kelimelerin ne tayin eder arkadaşlar? Cümledeki yeri, yani siyak sibak olayı, cümlenin akışı ya da ne? Harici bir delil. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Harici bir delil. Peki bunda icma var mı? Bunda bütün ümmet arasında icma var. Çünkü bu fıtridir. Anlatabiliyor muyum? Aksi halde birisi dese ki hayır beni cümlenin önü arkası ilgilendirmez. Bir tane kelem ehli geldi. O zaman namazın terkine küfür diyor musun? Şey namazı kılmaya. Demesi lazım doğru mu? Çünkü namaz kılanların vay ne diyor Allah. Doğru mu? Mecburen ne yapacak? Siyak sibak diye bir şeyi kabul edecek. Cümlenin öne arkası diye bir şeyi kabul edecek. Aksi halde namaza yaklaşmayın demesi lazım. Doğru mu arkadaşlar? Siyak sibak ve bu icmadır zaten. Aynı şekilde ne de icmadır? Bir anlamı başka bir delil ne yapar arkadaşlar? Tefsir eder. Bütün fırkalar, bütün ümmet arasında bu nedir? İcmadır. Peki gören gözü olurum, tutan eli olurum. Bakın. Tutan eli olduğu zaman o tutan el kim oluyor? Allah oluyor değil mi? Hı hı. Zahiri. Hani birlerine göre zahiri değil mi? Veya vücutlara göre. Hı hı. Peki. Tutan eli olurum. Yürüyen gözü. Peki kim bana diyor arkadaşlar yaklaştığında? Hı. Kulum. Hı hı. O zaman ortada ne var? Kul var. Yani ne var? Ne var? A Abid var. Abid. Abid. Bir de ne var orada? mabut var. İbadet edilen. Allah ayırmış mı bunları? Bak kulum diyor. Dikkat et. Doğru mu? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu vahdeti vücutçiye soruyoruz. Kulum bana bu türlü şeylerle yaklaşır değil mi? Onun tutan eli olurum. Gören gözü olurum. Peki. Vahdeti vücutçiye ne var arkadaşlar? Allah nelere hulletmiş? Her şeyi hulur etmiş. Doğru mu? E peki o zaman şeyin ne anlamı var? Kulun bana nafile namazlarla, namazlarla yaklaştığında onun tutan eli olur mu? Zaten Allah hulur etmemiş mi her yere? Ha? Değil mi bunların anlamıyla? İnce bir nokta var. Bunu yakalıyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ha Ammar abi? Zaten, zaten Allah Azze ve Celle her yere hulur etmiş mi etmemiş mi? O zaman kul namaz kılsa ne olacak, olmasa ne olacak? Zaten Allah her yerde hulü. Bu ona reddiyedir ha. Lika edin. Doğru mu? Peki Allah diyelim onun eli oldu onların. Peki bıraktığı zaman namazları? Ama namaz kıldığı zaman diyor olur. Mefhumul muhalefet kılmadığı zaman? Hulül etmişse da kılmasa da Peki bu kıldığı için mi hulül etmiş, kılmadan önce mi etmiş? Ama onlar her, şey, her şeyi hulletmiş diyorlar. Kılmadan önce de. Kılmadan Anlatabiliyor muyum? Kıldığı Kıl. zaman da çekilir ya. Hayır hayır. Yani. Bu, bu Allah azze ve celle her şeyi hulletmiş mi? Evet. Hulül etmiş kişilerin içerisinde namaz kılmayanlar var mı? Evet. Ama onlara göre evet. Anladık Şimdi şöyle bir insan taifesi var mı? Bazen eder hullül sonra değişir sonra eder. Böyle yok ki zaten Abul Kadir. Anladık mı? Şimdi mesela diyelim ki bakın. Evet. Şöyle bir vahdet-i vücutçu var mı? Allah bir şey hulül eder. O Allah olur. Sonra belli bir süre sonra o Allah olmaktan çıkar. Yok böyle bir vahdet-i vücutçu yok. Yok doğru mu? Evet. E, bitti o zaman. Tezleri çürüdü mü? Evet. Bitti. Diyelim ki bir tane çıktı mesela. bu Kadir gibi mesela inadına itiraz ediyor. Bizim elimizde hemen ilimlerden vermiştik o kaydı iman dersinde. Senin gibi geçmişte nerede bu tayfa Resulullah diyor kıyamete kadar bir tayfa olacak. Hiç deliline bakmaksızın ne oldu adam bitti. Kaldı mı? Anladık mı kardeşler? O yüzden bunların iki, Allah Azze ve Celle kulun bana yaklaştığında bak diyor. Ona kul veriyorum mu ismi? Demek ki o neymiş arkadaşlar? Allah Ayırıyor, değilmiş. Ayrıyor. Anladık? Bunların hepsi siyak bakla tayin edilecek şeyler ki bunlara tafsirle diyorlar. Zaten bizim önümüzdeki derslerde gelecek. Ama biz meselenin mantığını arkadaşlar bakın. Hayati nokta şurası. Bir şey arkadaşlar cümle içerisinde siyak bakla değerlendirilir veya harici bir ne? Karineyle değerlendirilir. O zaman Siyak sibakta ne anlama geliyorsa o manası hakikattir. Bakın şu cümlede e, e, e, Ammar'ı arıyorum. Nerede? Yanında mı? Evet yanımda. Yani yan yana beraberiz. Doğru mu? Ve arabada ara, arabada benim yanımda şu an gidiyoruz. Burada şimdi yanımda kelimesi yan yana olmaya gerektirir. Değil mi bu cümlede? Bu cümledeki yanındalık Hakikaten. hangisi? Yani e, bitişik olma anlamıyla hakikattir. Anlatabiliyor muyum? O cümlede o hakikat odur. Ama eşini boşadın mı? Hayır, eşin benimle beraber nikahın altında olma anlamında beraberlik o cümlede hakikattir. Az önce arabada olma beraberliğini o cümledeki beraberlikle birleştirirsen o zaman hakiki anlamını vermemiş olursun arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir insan bir kelimeyi duyduğu zaman aklına bir tane mana geliyor. ya bu olması lazım zannediyor. O yüzden bu olursa hakikattır. Bu olmazsa hakikat tın dışına çıkmışsındır gibi zannediyor. Halbuki böyle bir şey yok. Her kelime kendi cümlesinde konumuna göre, önün arkasına göre, siyak sibakına göre hakikat ifade eder. Evet. Kadrun, gibi değil mi hani ilk şey... e, zaten kadrun muştarak aklında, bir bak aklında de dedik değil mi? Kadrun muştarak'ın özelliği. Sen zaten zihinde çıkardığın zaman bir cümlede kullanmak zorunda kalacaksın. Kadrun muştarak da siyak sibak'a misafet ediyorsun. Tabii. Zaten kadrun muştarak'ı çıkardığın zaman havada durmaz. Yani bir kelime mesela kardeşe desem ki mesela e, ilim mahluk mudur değil midir? Şimdi bana dese ki mahluktur. E, Allah'ın ilimi mahluk mudur diyeceğim ben. Doğru mu? Evet. Değildir dese benim ismim mahluk evet. değil midir diyeceğim. Orada o zaman şey yani? ilim kelimesi, ilim senin zihninde şimdi ilim dediğinde aklına bir anlam geliyor değil mi? Evet. O anlam mahluk mudur değil midir in cevabı yok. Çünkü aslında tabir sayısı bir cihette yokluk gibi bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? O ta ki bir cümleden, zihinden çıkar çıkmaz o kadrun muhtarak olmaktan çıkar. Ne olur? Mutlaka bir, bir yere isabet eder. Yani bir cümleyi isabet eder. Bir cümlede kullanmak zorunda kalırsın. O zaman o kullandığın cümledeki yerine geri o ilim kelimesi ne yapar arkadaşlar? Bir değer kazanır. Bir anlam ifade etmeye başlar o zaman. Genel olarak söyleyeceğimiz bunlardır inşallah. Varsa soru bu konularla alakalı söylediklerimizi alalım. Soru. Soru. Soru. Teybih ile açıklama yaptım o bahsediğinin açıklaması mı yoksa Genel manada ki bir açıklaması Tevil'in anlamı. Şimdi biz e, bunun dersini yapmıştık değil mi? Kavadırmışlar. Evet. Şimdi tevil. Tevil'in dilde iki manası vardır. Birincisi tefsir. ikincisine ne? Bir şeyin sonucu. Merci. Sonuç. Dönüş. Merci. Sonuç. Hı. Tevil bu son dönem insanlarının, yani kelem ehlinin ortaya atmış olduğu işte lafsı hakiki anlamından ne yapmak arkadaşlar? Hakiki anlamından uzak olan anlamına hamletmek. Tevil'in bu manası böyle bir anlamı yoktur Arap dilinde. Anlatabiliyor musunuz? Bunlar tevil lafzına böyle bir anlam yüklemişler. İşte diyoruz ki bu anlamı biz itibar aldığımızda siz bize bu anlamı nispet edemezsiniz tevil ediyorsunuz diye. Bizim bizi ne, Biz neyi tevil ediyoruz bize getirin, ispatlayın. Biz hiçbir isim sıfatlarla alakalı hiçbir nasıl bunların tar, tar, te, tarif ettiği tevil anlamıyla birlikte tevil etmiyoruz kesinlikle. Ama tefsiri kastediyorsanız evet tefsiri zaten bir şeyle, tefsir yapıyorum. Bir tefsir yani. bir şeyi açmaktır. Al mesela unutmayı biz açtık. Bu bir tefsirdir. Ama sizin anladığınız anlamda tevil değildir. Çünkü siz tevile lafzın orijinal anlamından çıkma. Biz hiçbir lafzın orijinal anlamından çıkmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir lafzın orijinal anlamından çıkmıyoruz. Hocam peki şimdi e, neticede müşterek vardığınız yerler tevilcilerle aynı olması bir şeyi değiştirmedi değil mi? Yani mesela işte Allah'ın ama işte onların bir kısmı mesela onların bir kısmı buradaki beraberliği mesela yan yana beraberlik olma, içece girme, karışma anlamında beraberlik olarak alıyorlar. İşte burada araya fark giriyor. Şimdi yani Şimdi onlara yani. göre icmaen zaten kelam ehline göre mesela icmaen bu ayet zahir üzerine değildir. Bize de icma, bize göre de icmaen zahir üzerinedir. Ama onlar zahirden sadece ne anlıyorlar? İç içe girip ha, birbirine karışmak olarak anladıkları için bu onları işgal oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu ona işgal oluyor. Halbuki bu ayet icma ile zahir üzeridir. Ama zahir ne? E, tartışma orada. Çok Biz diyoruz ki olur. bunun zahiri iç içe gerektirmez. Aynı karını boşadın mı hayır karım benimle beraber demende ya o an yanında olmasını, eşinin yanında olmasını gerektirmemesi gibi. Yani ehl Sünnet zahiri alırken ona açıklayıcı başka ayet veya Hadis, yani naslarla gene. E tabii o zaman şimdi bak sen za zaten nas telalet ediyorsa arkadaşlar o zaman zahir olmaz mı zaten? Bakın bunların anlayamadığı yer burası. Burası çok önemli bir yer aslında. Anladık? Biz diyoruz ya her şey zahir. Ee, peki diyelim ki zahiren mesela bazı insanlar oradan kötü bir anlam anlıyor, tamam mı? Bir tane nas düşün kötü bir anlam anlıyor. Biz diyoruz ki bak bizim elimizdeki başka bir delil senin o kötü anladığın anlamı iptal ediyor. O zaman diyor ki, he ne yaptın? Zahirin dışına çıkardı o, o e, tefsir edici o ayrı bir delil vardı ya. O zaman onu ne yaptı? Ne yaptı arkadaşlar? Zahiri anlamın dışına, dışına çıkardı. Hayır biz diyoruz eğer delil delalet ediyorsa zahiri anlamı olmuş oluyor işte. Onu anlamıyorlar. Evet. Delil ona delalet etmişse neyse o artık? Zahiri anlamı olmuş oluyor. Yani şunun gibi. Mesela diyelim ki Rabbin unutmaz. Doğru mu? Evet. Ee, şey Rabbin sizi unutur. Diyoruz ki bak Burada unutmak terk etmektir. Çünkü başka bir ayette Allah diyor ki senin Rabbin unutmaz. Diyor, Onlar ne diyor bunu nasıl avzuluyorlar biliyor musun? Diyorlar ki o başka ayet bunun zahi, bu ayeti yani Rabbin unutur ayetini ne yaptı? Zahirinin dışına çıkardı. Anladık mı? Yani e, senin Rabbin unutmaz ayetini biz sizi e, Rabbin, e, e, senin Rabbin unutmaz ayeti bugün biz sizi unuttuk ayetinin zahirinin Dışına çıkardı. Bize diyoruz ki hayır. O ayet madem ki buradaki unutmayı terk etmek olarak tefsir ediyor o zaman hakiki anlamı odur. O olmasaydı söylemezdi. Biz, odur hakiki. Bize göre delilin delalet ettiği şey mi zahirdir? Delil olmayan şey mi zahirdir? Arkadaşlar bu kadar açık ve net ya. Anladık adam o ayrı bir şey. Geçen biz mecaz dersine gelseydin anlatırdık. Aynı onu anlattık. Aslanım kelimesini anlattık biz. Geçin koçum. Koçumu da örnek verdik değil mi biz? Aslanı da örnek verdik. Evet. Aslanım benim diye. Hepsini anlattık biz. bile. De onların hepsi hakikattir yerinde. Hiçbirisi yani mecaz değil. Şimdi geçtik yani arkadaşı dedi. Koçum yani onda anlamı vardı. Hani güç, kuvvet. Ondan sonra bir hay var. Tabi. Orada cümlesi, cümlesi durumuna göre değer bulur. Gerçek anlamı ortaya çıkar. Şimdi Araplar önce bir yırtıcı hayvan görüp de mi ona bak. Yırtıcı hayvan görüp de mi ona aslan ismi vermişler. Yoksa önce cesaretli anlamına gelen bir şey aslan demişler de sonra yırtıcı hayvan ama aslan demişler? Hangisi? <gülüyor> Koç atmak yani. He? İdimuz aslan yetiş. Koçum kaç manası var. Ya o yüzden Arap işte koçum demiyor adam. Biz Arapçada mecaz var yok onu konuşuruz. Aslanım diyor. He? Tamam ee, Ömer'cim tetiktesin inşallah. 20 dakika daha konuşalım diyorsun kaset var israf olmasın. Yok ders bitti kardeş. Ben bir şey selam söylesem sallallahu ala mevine muhammedin ve ala alihi sahbihi